Eşlerin birbirine itaati ne kadar olmalı? Bir hanım, kocasının ailenle görüşmeyeceksin sözüne itaat etmeli mi yoksa etmemeli mi? Bu üç soruyu birbirine bağlayarak cevaplandıralım inşallah. Evet, İslam'ın öngördüğü aile, fertleri birbiriyle çatışan, çekişen, kavga eden, sinir harbi içerisinde bulunan değil, birbirine sevgi, muhabbet, hı hı. aşk ile bağlı eşini seven eşini sayan onların hak ve hukukunu gören, gözeten kendi yediğinden yedirip giydiğinden giydirecek aile bireyi, aile ferdi aile reisi olmalı dolayısıyla meşru ölçülerdeki emirlere elbette itaat edilir gayrimeşru emirlerde annesi de olsa itaat edilmez malumunuz evet. Allah'a isyan konusunda Hiçbir varlığa itaat olmaz. Kocaya da itaat olmaz. Ama koca da eşinin hakkını, hukukunu görüp gözetmeli. Peygamberimizin üzerinde hassasiyetle durduğu konudur. Siz kadınları Allah'ın emaneti olarak aldınız diyor. Onların hukukunu, haklarını korumayı size özellikle salık veririm diyor. Dolayısıyla onlara gereken ihtimam, itina, özen gösterilmeli dinimizin öngörmediği, peygamberimizin razı olmayacağı, Allah'ın hoşnut olmayacağı şeyler istenmemeli. Şimdi mesela her gün geliyor diyelim ki Allah korusun da, e, haram şeyler istiyor koca, bana içki sofrası hazırla. E şimdi böyle harama hizmet eden, harama getiren değil mi dinimize e, evet. lanetlenmiş. Böyle şeylere elbette e, prim verilmemeli. Helal olan alanlarda emirlerine itaat edilir. Ve eşler birbirine emanettir. Birbirleri için örtüdür. Bunu dikkate almalılar. Ve akrabalarıyla ilişkilerini kesmesi de böyle vesile olmamalı koca. Bir kadının bir bayanın evli bir bayanın haftada bir gün fıkhen ailesinin yanına gitme ve orada kalma geceleme hakkı var. Buna mani olamaz. Böyle şeyler yapmamalı. Veya kişiyi kendi günaha sokmuyorsa tabi diğer akrabalarına onlarla ilişkisini kesmese de böyle vesile olmamalı. Sıla-i Rahim dinimizin emridir. Ama belli bir çerçeve içerisinde alakayı kesmeden dinimizin meşru gördüğü çerçeve içerisinde tesettüre, adab-ı İslam edebini riayet ederek tabi bunlar temin edecek, sağlanacak. Dinleyicimizin, izleyicimizin sorusunu ben tam alıyorum. Hocam alamıyorum. o da buna Hı? mukabil bir soruydu. Akrabalarımla görüşme noktasında problemler yaşıyorum. Eşimin izni olmadan görüşmeye devam etsem dinen problem var mı? Yoksa bu şekilde devam edeyim mi? Onun haberi olduğu zaman problem oluyor diyor. Evet, tabii insan evlendiği andan itibaren eski akrabaların eski akrabalarını yakınlarını unutacak, onları alaka kesecek diye bir durum yok. Yani dinimiz de bunu emretmez. İnsan elbette evlenmekle birlikte mevcut akraba yakın dostlarına daha yenilerini de katmış olur. Nikahta keramet var değil. size yabancı olan kişi şimdi akraba oldu. Yani eşlerin evlenmesi değil. Eşlerin. Buna mukabil ailelerin de evlenmesi söz konusu. Yani. Burada ilişkiyi kesemeyiz. Kesemeyiz. Da tesanüt ister İslam bir Nasıl ki namazda saflar birbirine böyle mürtebit bağlı düzgün olacak. Hayatta da insanların böyle safları birbirine bağlı, mürtebit bağlı olacak ve Müslümanlar tesadüf ve dayanışma içerisinde olmaları gerekiyor. Kur'an sünnet bunu istiyor. Bir koca hanımını yakınlarından ilişkiyi kesmesini isteyemez dinimizde. Yani çok açık, aleni bir böyle bir anormal bir durum olmadığı sürece elbette insanlar yakınlarıdır. Kan bağıdır. Dolayısıyla onlara da gidecektir. Gitmesine mani olmamalı diyelim. Evet.